Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, bir muhasebe ile sohbetimize başlamak istiyorum. Bir insanın Şöyle muru etini görmek dedikleri evlenip çoluk çocuk sahibi olmasına kadar gelen süreç. Maliyet itibariyle kaç insana mal olmuştur? Neler harcanmıştır acaba? Bir insanın şöyle evlenip iş güç sahibi oldu evi var, barkı var dediğimiz zamanına kadar maliyeti nedir? Bir çocuğun büyümesi, toplumda normal insanlardan biri haline gelmesi neye mal oluyor? Bu soruyu düşündüğümüzde ne yazık ki sadece annesinin doğum sancılarından başlıyoruz annesi neler çekti. Ondan sonra okula gönderildi, harçlıklar verildi. Bunları toplayıp bir maliyet çıkarıyoruz. İşte şu kadar harcanmıştır diyoruz. Annesi şunu çekmiştir, babası bu kadar çekmiştir. Dedesi de ilgilenirdi onunla, parka götürürdü. Baba annesi de bir iki kere hastaneye götürmüştü. Bunları topluyoruz. Bu hesap yanlış o çocuğu doğuran anneyi doğurmasaydı bir anne, o çocuktan söz edebilecek miydik? Maliyete ananın anasını da katmak gerekiyor. Bir annenin çocuğu üzerindeki emekleri, o anne olduğu için var ortada. Onun annesi de, Ana oluncaya kadar, yani muru etini görünceye kadar, babası baba oluncaya kadar, yani muru etini görünceye kadar, masraf üzerine bir planla geldi gitti. Bugün, 20 yaşında evlenen bir çocuk, bir insan, Adem aleyhisselamdan beri gelen bir projenin sonucu olarak, 20 yaşında evlenen bir insan oldu derin düşündüğümüzde her insanın maliyeti bütün insanlıktır sadece anasının çektiği diye bir şey olmaz ki bunun için Rabbimiz bir insan öldürene bütün insanlığı öldürmüş diye bakıyoruz Adem Aleyhisselam'dan beri bütün anneler, babalar, bugün düğünü yapılacak bir çocuğun doğması için vardı zaten. Netice olarak, şöyle bir hesap yapıyoruz. Bugün bir insan, evlensin, dünyada insan olarak yaşasın diye, biz bilsek de bilmesek de, üzerinde hesap yapsak da yapmasak da bir insan için on binlerce senedir bütün insanlık çalışıyor. Yine de o insan tam istendiği gibi olup olmadığı belli değil. Olmuyor. Olsaydı insanlığın huzuru olurdu bugün. Yarın inşallah 50 sene sonra belki 100 sene sonra belki bir ay sonra Mehdi aleyhisselam gibi birisi çıkıp geldiğinde, Mehdi aleyhisselam çıktığında ya da onun vazifesini yapmaya hazır bir delikanlı çıktığında, bugün işe yaramadığını söylediğimiz insanlardan birisinin çocuğu olarak gelecek. O zaman insanlık anlayacak ki, kaç bin senedir bu bekleniyormuş meğer ki, bütün bu defolu ürünler, sağlam bir ürün işinmiş bu anlaşılacak bundan 1450 sene önce Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelsin diye kaç bin ana çocuk doğurdu belki kaç yüz bin baba çocuk besledi hiç kimse Muhammed beklemiyordu sallallahu aleyhi ve sellem kim olacağı da belli değildi Müşrik bir toplumun içerisinde Hiç onun gelmesi mümkün olmayan bir toplumun içerisinde Birbirlerini öldürecek kadar vahşileşmiş bir kabilenin ortasında Allah kainatın efendisini yarattı O gün anlaşıldı ki Bütün bu arızalı defolu sıkıntılı ürünler Çalışmalar aslında onun beklendiğinin işaretiymiş. Yarın içinde geçerlidir bu. Bir insanın bütün insanlık kadar değerinin olması bundan kaynaklanıyor. Yarın inşallah insanlığın yüzünü güldürecek, müjdeli, muştulu bir insan geldiğinde, babasına, dedesine bakılacak ki, zaten babası, dedesi öyle biri olsa o beklenmezdi. Babasının, dedesinin, dedelerinin, ninelerinin, 500 sene geçmişinin hayal etmeyeceği biri gelmiş olacak. Bize göre, bir hesap değil bu şüphesiz. Allah'a göre bir hesap. Çünkü biz, kendi çocuklarımızın doğumundan itibaren takvim tutuyoruz. Bir de annelerimizin, babalarımızın bize anlattığı bizim doğumumuzu bilebiliriz en iyi ihtimalle. 5-10 da akrabamızın 20-30 da çevremizden insanının biliriz. Bu kadar bizim bilgimiz. Allah ise ilk insandan bugüne kadar doğmuş, büyümüş, yaşamış bütün insanları ve bundan sonra doğmadıkları halde kaderde doğmaları ve yaşamaları bulunan bütün insanların nefes alışlarını da bilen bir Allah'tır. Bu sebeple Allah'ın ile kulların hesabı arasında fark vardır. Bu fark neredeyse sonsuz rakamı ile hiç rakamı arasındaki kadardır. Böyle büyük bir fark vardır. Allah'a teslim olanlar, hesabı kitabı Allah'a bırakanlar zarar etmezler bu büyük kainatta, bu büyük düzen içerisinde, kendi çapında aklınca hesap yapmaya kalkanlar, hep iflas hesabı yapabilirler. Kardeşlerim cümlemi tekrar toparlıyorum. Bir insanın maliyeti, bütün insanlık olabilir dedik. Yarın, yaratılacak bir insan için, bugün nice insanlar yaratıyor Allah? Bir çocuğu sadece annesinin üzerinden maliyet hesabını alamayız. Annesi şüphesiz emek veriyor, büyütüyor. Annesini kim doğurdu, kim büyüttü? Onun anası, onun anası. Havva annemizi bulmadan, aleyhisselam, hiç kimse analık hakkını doldurmuş olamaz. Adem aleyhisselamı bulmadan babalık listesini bitiremez. Neticede, filanca insan yaratılacak diye, mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaratılacaktı Mekke'de diye, nasıl Hacer validemiz gurbetlere katlandı, nasıl susuzlukta kıvrandı durdu, bütünü kendisinden binlerce sene sonra gelecek Muhammed aleyhisselamın yatırımıydı o, sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim, bu hesabı, dinimiz üzerinden yapmaya çalışalım ne dedik bugünkü annenin emeğini bugünkü çocuğu filan tarihteki bir insan için değerlendiremiyoruz en sondan en başa kadar takvimi çok iyi tutmak lazım dedik bugün İslam dininin dünya üzerindeki durumunu görüp de olmaz gitti bu din zannedenler tıpkı tıpkı Mekke'nin ortasında birbirini öldüren kadınları vurup kaçıran Kureyş kabilesinin içerisinden Muhammed aleyhisselam'ın gelemeyeceğini tasavvur edenlerin hatasına düşmüş olur. esetten önce, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesinden önceki durumlara bakıp, bu toplum gitti, insanlık gitti diyenler, insanlığın kurtarıcısının geleceği topluma bakarak bunu söylemişlerdi. Ne kadar ağır bir idi bu. Nitekim diyorlardı da ve mağaralara çekiliyorlardı bu toplumdan hayır yok artık diye. Halbuki hayırsız gördükleri toplum insanlığın kurtarıcısına hamileydi. Bugün İslam dininin ve İslam dinine iman etmişlerin dünya üzerindeki durumuna bakıp küfrün ve kafirin daha güçlü olduğunu, iplerin onların elinde olduğunu zannedenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki topluma bakanlar gibidirler. Yarın, yarın, İslam'ın zaferinin günüdür. Tıpkı, müşriklerin, Kabe'nin içini put doldurmasına rağmen, ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kainatı aydınlattığı gibi. çünkü, Muhammed Aleyhisselam'ı yaratmayı kaderine yazmış olan Allah'ı mağlup edebilecek bir Mekke, bir Yesrib, bir Bizans, bir Pers yoktur hiçbir zaman. Allah yazar ve yazdığını uygular. Mekke'nin ve Kabe'nin putlarla dolması Muhammed Aleyhisselam'ın insanlığı kurtarmak için gelmesine engel olamadı. Bilakis o gelsin diye, gelişi daha kıymetli olsun diye, Kabe'nin içi bile putla dolduruldu. Onlar, Kabe'yi bile putla donatırken, şirkin ve putçuluğun, hegemonyasının yerleştiğini zannediyorlardı. Halbuki, doğumu çabuklaştırdılar fark etmeden. Çünkü doğum yaklaştıkça sancının artması doğaldır. Doğuma çok varsa oturup çay içebilir hamile olan, keyfine bakabilir, gezi yapabilir. Doğumu yakın olanı uçak yolculuğuna bile almıyorlar. Risklisin sen diyorlar. Eğer bugün bütün insanlık, İslam dinini kara listeye almayı, Müslümanı terörist, geçinilmez, yaşanılmaz bir tip olarak lanse etmeyeyim. bütün insanlık adeta ilke edinmişse, bu hamilenin uçağa alınmaması gibi bir durumdur. Bütün bu şiddet, İslam etrafında koparılmak istenen fitneler, yarınların İslam güneşiyle doğacağının işaretidir. Ama, bazı insanlar, bu çocuğun maliyetini sadece kendi annesi üzerinden hesaplayabiliyorlarsa, o hesapla şüphesiz, geçmişi ve geleceği görmek mümkün olmadığı için, İslam'ın, dününü, yarınını, Anlayamayan kafayla bakacaklarından İslam'ın neresi aydınlık olacak yarın diyeceklerdir. İsrail Kudüs'ten çıkar mı hiç diyeceklerdir. Hayır biz de diyoruz ki çıkarılsın diye Allah onları oraya soktu diyoruz. Tam aksini söylüyoruz şu kadar yedi kıtayı dolaşıp Yahudi mi toplayacaktık dünyadan? Hazır bir yere toplanmışlar, bak onları doldurup göndereceksin işte, bu kadar basit görürüm, Allah gördüyse eğer bir şeyi. Biz, Mescid-i Aksa'nın işgali değil, La Kaddır Allah, Mekke'nin işgali bile söz konusu olsa, bunu, yarınki güneşinden önceki, gece karanlığı olarak görmek zorundayız. Neden? Çünkü, Allah, İslam dinini, din olarak gönderdiği gibi, nasıl İslamiyeti, peygamberiyle, Kur'an'ıyla, Allah gönderdiyse, küfrü ve kafiri de Allah saldı. Sonunda, sonunda, kendi dinini helak edecek düşmanını mı yarattı Allah? Böyle düşünebilir mi mümin? Öyle bir düşman yarattı ki Allah o düşman azdı, azdı, azdı Allah'ın dinini de kökten kaldırdı. Biz bünyemizde insan olarak Yaşadığımız için bulunan zafiyetleri, Müslüman olarak benim taşıdığım zafiyetleri, Allah'ın dini İslam'a taşımak istiyoruz. Ben ödüm patladığı için, ben sindiğim için, ben umutsuz kaldığım için, diplomasız kalırsam Allah beni aç bırakabilir düşündüğüm için birey bir Müslüman olarak, benim dinim olan İslam da budur zannediyorum. Halbuki ben benimim. Düşüncelerim bendir. İslam Allah'ındır. İslam'ın yarınını yok saymak, Allah'ın yarın kudretsiz ve güçsüz kalacağını iddia etmektir. Hangi mezarlığa gömüleceksin böyle düşünürsen? Musa öldü, Tevrat'ı gömün diyen, Yahudilerin mezarlığından başka yer bulamazsın ki. Şu ümmeti Muhammed'in bir numarası olan, Ebubekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, mübarek vücudundan ruhunu çıkmış, ölmüş halini görünce ne dedi? Muhammed öldüyse, Allah hayyü dedi. Öyle Irak'ta, Suriye'de, şöyle olaylar olmuş da, morali kırılmış değil, kainatın güneşinin söndüğünü görmüş. Resulullah'ın mübarek vücudundan, ruhun çıktığını, öldüğünü görmüş de, dediği cümleye bakın. Allah var ya dedi. Allah var ya, Demek ki Ebu Bekir radıyallahu anh akşamdan sabaha kadar haber zırvalamalarıyla Müslümanların terörist olduğunu şöyle olduğunu, İslam'ın gittiğini her yerde şunlar olduğunu dinleme toplumunda yaşasaydı kulaklarına küp tıpa takıyacak ve hiçbir haberi dinlemeyecek, haber Allah'tan gelir, kuldan gelmez diyecekti. Ebu Bekirlik bu küfrün haber bombardımanı altında düşünceleri harap olmuş Müslüman olmak da bizim halimizdir. Kardeşlerim yarın Allah'ındır. Batının yarını kendisi namına hesaplama hakkı yoktur. Batı toplumundan önce de dünyada hayat vardı bir zamanlarda kültür ve afet doğudan geliyordu daha sonra batıya geçti nöbet Allah nöbetleşe nöbetleşe medeniyetleri ayakta tutuyor veya nadasa alıyor kanuninin Viyana'ya doğru at koşturduğu zamanlarda küfür nadas'taydı İslam'da bir yana üzerine yürüyordu, kanuninin tokmaklarıyla. Kaderi Allah'ın bu, İslam toplumunu bir nebze geri çekti, küfür azdı. Ama, bugün, İslam'ın rolünün bittiğini zannedenler, hiç tarih bilmeyenler, ve, ve, bir çocuğun maliyeti uğruna hava annemizden beri yüz binlerce anneyi yaratan Allah'ın planını anlayamayanlardırlar. Nasıl bugünkü bir çocuk için on binlerce yüz binlerce çocuk doğum sancısıyla annesini üzmüşse yarınki bütün kainatı nurlandıracak İslam içinde Yüz binlerce milyonlarca müminin Bugün şehit olmasında işkence görmesinde Hiçbir sakınca yok Allah için Benim doğmam uğruna Kaç yüz bin ana sıkıntı çekti Filan asırda ben doğayım diye O nasıl doğal bir üreme durumu ise Yarınki mutlu İslam için insanlığa güneş saçan İslam için Bugünkü Müslümanlar da bedel ödesinler. Bu Allah'ın kaderidir. Biz kardeşlerim haber bültenlerinden, dergilerden, gazetelerden Allah'ın kaderini çözemeyiz. Günlük haberleri çözeriz. Bakarken bu akşam izlediğimiz haber bültenlerine göre bakıp dünyayı değerlendirirsek biz çoktan ölmüşüz de, gömülecek yer bulamamışlar bize, onun için buralarda duruyoruz gibi olur. Eğer, bu böyle ise, Uhud günü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaralandığında, amcası şehit düştüğünde, Musab şehit düştüğünde, Muhammed'in işi bitti, diyen müşrikler doğru söylüyor olmaları lazımdı. Onlar, Muhammed'in işi bitti, Muhammed'i öldürdük, haşa. Dediklerinde Allah ne cevap verdi? Cahiliye kafasıyla düşünüyorsunuz siz dedi. Cahiliye kafasıyla düşünüyorsunuz. Yani Muhammed ölse bile Allah ölür mü? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün aziz kardeşlerim, Allah'a iman, meleklere iman, kadere iman diye imanın şartlarını çocuklarımıza öğrettiğimiz gibi, kendimizi test ettiğimiz gibi, hangi güç ve kudretin sahibi olan Allah'a iman ettiğimizi de yeniden düşünmek zorundayız. Allah, kıyamet gününe kadar kalmak üzere bir din gönderecek, batılı ve batıl, mantığı temsil eden şer güçler Allah'ın kıyamete kadar kalmasını takdir buyurduğu dini rafa kaldıracaklar kim yapıyor bunu e batı kara listeye almış elbette karadan başka rengi yok ki batının elbette rengi yok terörist demiş doğru doğru Kullanabileceği başka kelimesi yok onun çünkü. Bugün bütün dünyanın taarruzu altında bulunan dinimiz İslam, Allah'ın izniyle onca sancılı ve zor günlerine rağmen, doğumu yaklaşan, insanlığın güneşini doğuracak olan bir anne gibidir. Çektiği sancılar, yapacağı doğumun büyüklüğündendir. Aslında, şer güçler, onların bile huzur kaynağı olacak, bir geleceği baltalamak istiyorlar, ama heyhat, gece devam etsin diye, perdesini açmayan, gözünü kapalı tutan, akılsıza benziyorlar. Sen perdeni açsan da açmasan da, Vakti gelince güneş doğacak Allah'ın izniyle. Çünkü güneşin sahibi sen değilsin. Planı yapan Allah'tır. Celle Celaluhu. Kardeşlerim, bugün, Müslüman toplumun üzerinde, konuşulan her şey sıkıntılı. Müslümanların ülkeleri var, Ülkelerinde birlik dirlik yok. Bir araya gelemiyorlar. Her ülkenin içinde devrimler yapmak isteyen farklı gruplar var. Dışarıdan Müslümanlara saldırılıyor, içeriden birbirlerini kırıyorlar. Görüntü budur. Bu doğru mu? Doğru. Böyle bu. Müslümanların toprakları, sellerin, depremlerin olduğu, elektriklerin doğruduruz, gelmediği, İnsanların güvencesinin olmadığı toplumlar görünüyor. Doğru mu? Doğru. Böyle. Ahlak erozyonu, kafir toplumlarla, neredeyse aynı dencek hale gelmiş. İnternet ve benzeri araçlar, Müslümanların toplumlarını da ahlaksız hale getirmiş. Doğru mu? Doğru. Bu da doğru. Müslümanların, Topraklarının altı büyük oranda servetle dolu olduğu halde Müslümanlar aç, sefil kalmışlar, ekonomileri yok, sadece faiz düşmanlığı yapıyorlar. Sonra düşmanlık yapmakla baş edilmeyeceğini anlayınca onlar da faize bulaşıyorlar. Böyle mi? Bu da doğru. Bütün bunlar Müslüman toplumun yer yüzünün her tarafından saldırıya uğradığının göstergesi mi evet şamar oğlanına mı dönmüş şamar oğlanına dönmüş buna rağmen mi biz yarınki İslam'dan söz ediyoruz bunun için yarınki İslam'dan söz ediyoruz buna rağmen değil böyle olduğu için umutluyum ben zaten bu beni umutlandırıyor karanlık zifirileştikçe Sabahın yaklaştığını anlıyorum. Çünkü öbür türlü Allah'ın içimize koyduğu iman hareketlenmiyor. Allah peygamberinin bile yanı başında kalmış bulunan ashabı kiram ki o kadar büyük meziyetlere sahipler, onlar bile, uzun süre aralarında duran peygamberin, yer yer, kıymetini bilmemek manasına gelecek, hatalar ettiklerini görüyoruz. Ama, gidince peygamber aralarından, yeryüzüne yayılan hidayet kaynakları oldular. Her biri o peygamberin yerini aldı. Bu ne biliyor musunuz kardeşlerim? Babası harçlık verdiği için tembel olan bir çocuk, babası hastalanıp yatağa düşünce aç kalmamak için iş bulup çalışıyor ya, ümmet Muhammed kanunisi Viyanalara gittiği zamanlar, babasının harçlığıyla idare eden rahatlık içerisindeydi. Gidince hilafeti, başıboş kalınca, geçinmek zorunda olduğu için iş bulan maaşa dönüşen bir delikanlı gibi oldu. Elbette 1 milyardan fazla bir insan topluluğunun dönüşümü 10 günde, 15 günde, 1 senede, 20 senede olmuyor. 30 sene önceki İslam coğrafyasıyla bugünkü İslam coğrafyası arasında bu farkı izliyoruz kardeşlerim. Henüz, henüz yaşlı Müslümanlar şeriat kelimesini bile içine sindirememiştirler. İslam ile yaşadığım devlet kavramı arasındaki farkı hala yaşlı insanlar anlayamıyorlar. Ama yeni yetişen nesil İslam deyince devleti nerede diyor. Bu dönüşümün göstergesidir. Allah'ın acelesi yok. Bizim acelemiz var. 50-60 seneye her şeyi sığdırmamız gerekiyor bizim. 100 sene en fazla ömrün olursa, 60 yılda her şeyi görmek istersin tabi. Ömür bizim sıkıntımız. Allah'ın zaman sıkıntısı yok. Sonunda göreceği şeyi Allah, ne zaman görmeyi takdir buyurduysa o zaman görecek. Beş bin sene sonra, beş bin sene sonra, ne zamansa. Acelecilerin, acelesi olmayan Allah'ın işine karışmamaları gerekir. Aziz kardeşlerim, yarın, İslam'ındır diyoruz. Bundan şüphe edenin, nasıl mümin olduğunu merak ederiz neden senin peygamberin hangi yılların peygamberi diye bir soru sorulsa bir tanemize ne cevap veririz hangi yılların peygamberi bizim peygamberimiz Musa aleyhisselam filan yıldan filan yıla kadardı filan peygamber şu yıldan şu yıla kadardı bizim peygamberimiz nereden nereye kadar gönderildiği günden kıyamet gününe kadar son peygamber. Şeriatı yani onun getirdiği dini tedavülden kalkınca o peygamber olarak kalır mı? İman ederken peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam kıyamete kadar kalacak bir peygamber olduğunu, Kur'an'ının kıyamete kadar kalacağını iman ediyoruz iç duygularımıza danışıldığında, onun döneminin bittiğini söylüyoruz. Olabilir mi bu? Hayır. Bugün bizim, Uhud gibi sıkıntılı günlerimiz olabilir. Bir vadiye sıkıştırıldığı günler oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Aylarca, yemek içmekten mahrum edildiği günleri oldu. Bizim de öyle olabilir. Dağınık olabiliriz. Camilerde bile birbirimize selam vermeyecek kadar küslük, kırgınlıklarımız, cahilliklerimiz olabilir. Bunların hiçbiri İslam'ın geleceği değildir. Bizim yaşantımızdır. Mevcut durumumuz İslam'ın geleceği değildir. Çünkü biz bu çağın çocuklarıyız. Bizim yediğimiz darbeler, yaşadığımız sıkıntılarımız yarını temsil etmiyor. Eğer... 50 sene önce İstanbul'da karne ile ekmek alanlara bakılsaydı bugün bizim yaşıyor olmamamız lazım. Acından onlar gitmesi lazımdı. Onların karne ile torpille alabildikleri ekmek bugün çöpe atılıyor. Bugün fazlası var. Bugün İslam'ı yaşanmıyor şuna bölünmüş buna bölünmüş o buna selam vermiyor bu buna küsmüşünden bakarsak yarın Müslüman olmaması lazım deriz ama ekmek olayında olduğu gibi yarın İslam'ındır Allah'ın izniyle neden? çünkü tarih göstermiştir ki Allah asırlarca dinini canlı tutmuyor bir nebze geri çekiyor nesiller ayağa kalksın küfür ve şeytan, bıkıp savaşı bırakmasın diye. 1400 senedir, küfür hiçbir cephede kazanamıyor olsaydı, savaştan çekilirlerdi. Batılın olmadığı yerde hak ne yapacak o zaman? Yeryüzünde hem hak, hem batıl olsun diye bir plan vardır. Biz, hani çocuklar, bir yere misafirliğe giderler de, işte akşama kadar buradayız dediği için babası, akşam hiç olmasın, hep böyle devam etsin diye düşünürler ya, İslam'ı öyle düşünemeyiz ki, gecesi de olacak, matemleri de olacak, Kudüs'ü işgal edilecek, belki de, Müslümanlar, Orta Doğu'dan da, yakın doğudan da, her yerden, okyanus ötesine, Hicrete zorlanacaklar. Bugünler de olabilir. Bu, yarının hesabı değildir. Bugünün hesabıdır. Kaldı ki kardeşlerim, yarının işaretleri bugünden de var. Sadece örnek olması ve tefekkür etmemiz bakımından, bugün batı, İslam'ı yok saymanın ötesinde, parasını da Müslümanlardan alarak bombalıyor devamlı. Hem bombalıyor, kendi kurduğu örgütlerini, şusunu, busunu bombalıyor, sonra da parasını da alıyor. Şeytanlıkta bu kadar yükselmişler. Bu delilik nereden kaynaklandığını merak ediyor musunuz kardeşlerim? Sadece Fransa örneğinde, doğum oranı, 1.10'da 8 Fransa'da 1.8 oranında doğum var Fransızların yani Müslüman olmayanların doğumu 1.10'da 7 ama Fransa'daki Müslüman ailelerde doğum oranı 8.1 Bize göre bu tip rakamlar nokta nereye konacak filan diye böyle acaba ne demek bu şey? 800 bin mi gibi Daha bu rakamları anlamıyor olabiliriz. Adamların uykusu kaçıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 38 sene sonra tedbir almazsa Fransa, %51'i Müslüman olan Fransa demektir bu. Tarık bin Ziyad'ın 90 kilometre kadar yaklaştığı Fransa'ya fethi nasip olmamıştı. Savaşsız, kılıçsız, masrafsız getiriyor Allah Fransa'yı. Ve işin garibi zamanında Paris metrosunu kazmak için o insanları getirmişlerdi. Bedava tünel kazdırmak için getirdikleri adamları Eyfel Kulesi'nde görmek zorunda oldular şimdi. Hesap Allah'ın olunca bu rakamların hiçbir kıymeti yok. Bütün Avrupa bazında doğum oranı gayrimüslimlerde, Müslüman olmayanlarda doğum oranı bir buçuk civarında. Bu da 80 yıl sonra o uygarlığın sona ermesi anlamına geliyor. Şaşmayız. 80 yıl sonra İslam Avrupa'ya göçmenler de İstanbul'a dolarsa şaşmayız. Benim peygamberim bana Roma'ya hazır olun demişti zaten. De hadisi şeriflerin kıymetini bilmediğim için Roma neresidir diye anlamamıştım ben. Kardeşlerim dün Allah'ındı. Bugün de Allah'ındır, yarın da Allah'ındır. Allah'tan başka da hiçbir şeyin galibi yoktur. Şeytanı ve şerri Allah yarattı. İsteyerek bilerek yarattı. Düzeni böyle kurdu Allah. Adem Aleyhisselam'ı da ağlattı. Ağlama günlerine bakarak Adem, neslim kurudu benim dedi mi? Deseydi öyle, Senelerce ağlayıp sızlamasına baksaydı, terör Adem Aleyhisselam'ın ailesinde de vardı. İki çocuğundan biri öbürünü öldürmüştü. Kurudu neslim deseydi, ne olacaktık biz şimdi? Ateşe atılırken bile İbrahim Aleyhisselam, gitti bu iş işte, dedi mi? Bize göre çok kötü durumdayız. Ya Allah'a göre? Sorunumuz burada kardeşlerim. Bu hesaplar bize göre mi olacak? Allah'a göre mi olacak? Eğer bize göre olacaksa, biz zaten bittik. Ölüden ne medet bekliyorsun? Allah'a göre ise eğer, Allah, ölüden diriyi çıkaran Allah'tır. Gözümüzün önündeki elma ağaçları kışın, Odun gibiyken, Yazın elmalarını taşıyamıyorlar. Çiçek doluyorlar. Olsa olsa, Odun haline gelmiş bir ümmet olduk diyelim. Baharımızdaki çiçekleri, Hayal bile edemiyoruz. Hayalimizin de üstünde, Bir çiçek bahçesine dönecek, Ümmetiz Allah'ın izniyle biz. Yeter ki, Bizim 50 yıllık 60 yıllık birikimimize göre değil Ezeli ve ebedi olan Allah'a göre düşünelim Haber bültenlerine göre değil Allah'ın kitabı Kur'an'a göre düşünelim Peki Suriye'yi Bağdat'ı Yemen'i filan yeri yerle bir etti adamlar Allah'ın mülkü Suriye'den ibaret mi? Yemen'den ibaret mi? Niye biz çalışmalarımızı hesaplamamızı kendi mantalitemize göre yapalım? Niye göklerin katılmadığı bir dünyada yaşayalım biz? Allah'ın orduları gökleri ve yeri donatıyor. Ve lillahi cunudus semavati göklerin ve yerin bütün mülkü, orduları Allah'ın değil mi? Yemen, Orta Doğu, Anadolu, Avrupa, Asya, Amerika, bütün dünya, bütün dünya, Allah'ın mülkünün ne kadarıdır acaba? Trilyonda kaçıdır? Bütün dünya, Dünyanın içinde bulunduğu sistem, güneş sistemi, galaksiler, Allah'ın mülkünün ne kadarıdır? Nokta eder mi acaba Allah'ın mülkünde? Şu dünyanın bütünü nokta kadar eder mi? Bütün dünyanın, mülkünün noktası kadar etmediği bir Allah böyle mi düşünülür? Haşa! Elbette böyle düşünülmez. Böyle düşünmek istiğfarı gerektirir. Affet bizi ya Rabbi. Nasıl alkol alan bir Müslüman aklı başına gelince estağfurullah diyor? Allah'ı, mülkünü, dininin geleceğini batılı ajansların sunumuna göre düşünen mümin de alkol almış mümin gibi estağfurullah. Böyle bir Allah değildi benim iman ettiğim. Haşa. Haşa. O o sadece boğuluşunu seyretmek için asırlarca bir firavuna mülk vermiş olabilir. Boğuluşu uzun olsun diye. İbrahim'in yanmadığını görerek kahrolsun diye Nemrut'u senelerce odun toplattırabilir Allah. Bakma sen onun odun topladığına. Onca ateşe rağmen İbrahim'i yakamadığını görüp kahretecektir onu Allah. Bir de bu pencereden bakmak lazım. Bizim alemiz neye benziyor? Allah İbrahim'i peygamber olarak göndermiş aleyhisselam. Zincirlenmiş İbrahim. Binlerce asker, dağ gibi bir yeri odun yapmışlar. Tutuşturuyorlar. Bir gün yanmasını bekliyorlar iyice tutuşsun diye, bir dağ volkanı gibi olmuş ateş, İbrahim zincirle bekliyor orada, e kurtaracaktı da Allah, niye orada kurtarmadı zincirlerini, melekler çözüp kanatlayıp götürselerdi İbrahim'i, işte insan kafası bu, 112'yi hemen çağırıyorsun sen, sana göre 112'lik bir olay, bir de aslında 155'i de arayıp polisle çağırması lazımdı, hesap insan hesabı çünkü, zinciri çöz, zırhlı bir arabayla kaçır oradan Allah öyle yapmadı ama bekletti bekletti Dağ gibi ateşin ortasına atılınca gel İbrahim'im dedi şimdi bütün dünyada öldürülen ezilen kahredilen bebekleri görünce niye böyle düşünmeyelim biz Niye Allah yardım etmiyor sorusuna? Allah bilir ne zaman yardım edeceğini niye demiyoruz? Kardeşlerim yarın, İslam'ın güneşinin doğacağı gündür. Bundan şüphesi olan, kelime-i şehadete dönsün. Hangi Allah'a iman ettiğini düşünsün. Bunda şüphemiz yok. Derdimiz de yok, endişemiz de yok. Tek bir şeyden, şiddetle endişe ediyorum yarın o güneş doğduğunda melekler bugün o güneş için gayret edenler arasında adımızı ancak mı onu endişe ediyorum içine kapanmış ölüm sırasını bekleyenler arasında mı adımız olacak o güneşin doğması için can hıraş uykusuz kalan kullarından mıyız Allah'ın Melekler nasıl yazacaklar bunu merak ediyoruz. Güneşten sıkıntımız yok. O doğacak. O gün ümmeti Muhammed'in aziz günlerini yaşayanlar elbette tarih ilmiyle meşgul olacaklar. Sadece camide namaz kılmayı İslam için, Müslümanlık için yeterli bulanlar. Kurban bayramında, bir dana kesip ondan bir iki tane yağlı etlerinden fakir fukara'ya verince Ey Müslüman olduğunu düşünenler O gün tarihte okunacaklar Belki de o gün Allah diye yeryüzünde adım adım dolaşanlar be gafiller Bu güneşin daha önce doğması için niye gayret etmediniz diye Bizi hayırsız insanlar olarak mı anacaklar? Derdimiz bu olsun. Yarınından kimse dert etmesin İslam'ın. Kardeşlerim, yarınından dert etmiyorum İslam'ın, asıl derdim ben nasıl anılacağım o gün? Uğursuzluğu iman haline getirmiş birisi olarak mı anılacağım? O günü bugünden görmüş basiretli bir mümin olarak mı anılacağım? Asıl dert bu. Ama elimde, Fransadaki Müslüman nüfusun doğum oranından daha büyük belgelerim var. Dikkat ediniz, bütün dünyada küfür, münafıklığı tercih etmeye başlamıştır. Herkes en iyi kafirler, en azılı kafirler bile, yani kafirlikte kalitiller bile, İslam güzel din, İslamı beğeniyoruz. Haçlılar yanlış yapmışlar diyorlar. Boğacan bu İslam'ı açıkça söyleyemiyorlar bunu. İnsan düşmanının kalitesinden ne zaman söz eder? Ondan ürktüğü zaman. Madem İslam Bağdat'ta, Suriye'de, Yemen'de bombalandı, madem İslam'ın Pakistan'da, Hindistan'da, Endonezya'da geleceği yok, niye ahım şahım İslam, güzel İslam, cici İslam edebiyatı yapma ihtiyacı hissediyorlar? Onlara şeytan güneşin doğumunu önceden gösteriyor. Tedbir alsınlar diye. Şeytan da boşuna uğraşıyor, adamları da boşuna uğraşıyorlar. Allah'ın yaratmayı vaat ettiği güneşi kimse söndüremeyecektir. Küfür münafıklığı tercih etmiştir. İki yüzlüdür küfür. Ama 90 sene önce Çanakkale'ye geldiklerinde, Mezarımızı kazmak için gelmişlerdi. Aynı yere şimdi beraber tören yapalım diye geliyorlar. Gömemeyeceğini anladı beni çünkü. Maraş'a geldiklerinde defolun gidin buradan demeye gelmişlerdi. Şimdi ortak tesis yapalım. Camilerinizin kenarına bir mabette biz yapalım. Kilise yapalım demeye geliyor. munafıklık bu işte bileğimi bükemedi, ayağımın altına karbuz kabuğu koymaya çalışıyor. Allah'ın mağlubiyet yazmadığı bir dini, ne batı, ne doğu, ne kuzey, ne güney mağlup edemez. Mümin çöker, İslam çökmez. Bir delikanlı gelir, bir asiye gelir, Firavun'un sarayında Allah onun yüreğinde imanı canlı tutar. En büyük belgemiz küfrün münafıklaşmasıdır. İslam'ın aleyhine olsun, İslam'ın kâbesini yıkalım diye kurdukları teşkilatları bile yeşildi, insanlıktı, uzaydı, ozondu diye isimlerle kuluyorlar. Hala Birleşmiş Milletleri niye kurduklarını açıklayamadılar. İsrail kurulsun diye Birleşmiş Milletleri kurduk diyemediler hala küfrün hiçbir zaman bu yüreği de olmayacak Allah'ın izniyle. Çünkü İslam'ın nöbet sırası geliyor. Geliyor. Gelmeseydi eğer gelmeseydi bunca tehdide rağmen Kur'an dünyada en çok okunan kitap olmazdı. Kendi ülkelerinde de bir sürü sıkıştırmaya rağmen Kur'an en çok satılan, en çok okunan kitaptır elhamdülillah. Ölüyü dirilten kitap, Ölülere bile hayat veren bir kitap olan Kur'an, O dirilerin okuduğuna bir fayda vermeyecek mi? Kur'an nesli geliyor Allah'ın izniyle. Bakara suresiyle yetişen nesil de inşallah geliyor. İkinci belgemiz de budur. Anadolu'ya gittiğimde, Yaşı benden 30 yaş küçük olan gençlerin ümmetin geleceğiyle, cihatla, infakla ilgili sorularına sadece yüreğim pırpır pır ederek heyecanla cevap verebiliyorum. Onların babaları şu mezhep niye böyle, bu mezhep niye böyle, filan alim niye böyle dedi. Bizim şeyh mi büyük, öbürünün şeyh mi büyükle meşgul. Çocukları da ben cihada gideyim mi hocam diye soruyorlar. Evlenmemiş taptaze çocukların şehitliği konuştuğu bir ümmet çöker mi Allah'ın izniyle be? Çöker mi? 17 yaşında şehitlikten söz eden delikanlıların, 20 yaşında emsallerinin saçılıp savrulduğu bir toplumda, Ayşe anama benzeyeceğim diye tesettüre bürünen kızların geleceğini küfür nasıl ezebilir? Şeytanın planı vardı, Allah'ın planı yok mu? Meleklerle bağ kurmuş yürekleri internet nasıl çökertecek? Elbette ümmetim yaralı bir ümmettir. Bağrına mızraklar baslanmıştır bu ümmetin. Doğru. Ama öldüğünü göstermiyor bu. Ölseydi ezanlarının sustuğu topraklarda ölürdü. Şimdi 80 sene önce ezanların yasak olduğu topraklar bütün dünya Müslümanlarının İslam umudu oldu. Bundan büyük mucizesi mi olur Allah'ın? Firavun'un kucağında Musa'yı büyütmesi de bu değil miydi Allah'ın? İslam'ın yarını bugününden büyük ve güçlüdür Allah'ın izniyle. Terörüydü, geri kalmışlığıydı, aç kalmış insanlar Afrika'daki görüntüler, İslam demek çamaşırsız dolaşan çocukların bulunduğu toplum demekti. Bunun için mi her gün 500 kişi Müslüman oluyor Avrupa ülkelerinde? Sadece 30 yıl önce, 80 bin Müslümanın bulunduğu İngiltere'de 2 milyon Müslüman onun için mi bugün yaşıyor? İngiltere'nin ödü patlamayacak, Orta Doğu'yu kana bulama planları yapmayacak da kim yapacak bunu? 30 yıl önce 4 tane mescidin sadece bulunduğu İngiltere'de bunun için mi 3000 mescit var bugün. Allah'tır bu. Hep Mekke'de Müslümanlık olsa başkaydı. Rondra'nın Müslüman olduğu gün başkadır Allah'ın izniyle. O gün daha çok melek yeryüzüne inecek. Sadece derdim, ben o gün nasıl anılacağım onu merak ediyorum. Kahrım benim. O gün İslam doğacak, büyüyecek. O gün Kur'an insanlığın asla unutmadığı, amel ettiği bir kitabı olacak. Ama ben, o güne yatırım yapıp yapmamam açısından nasıl anılacağım bugünkü Müslüman olarak onu merak ediyorum. Ondan endişeleniyorum. Yoksa Allah'ın kudretinden hiç endişem yok elhamdülillah. Elhamdülillah. Nasıl endişe ederim ki? O Allah, o Allah en zor zamanda peygamberini gönderdi. İnsanların birbirlerini kestiği zamanlarda gönderdi. Şimdi... Daha da zor olsa o Allah'ın kudretinin sınırı yok ki. Kardeşlerim hepimiz Allah'a imanımızı test edelim. Bütün ki 10 dakika içinde yok edip, 10 dakikadan da az bir zamanda yeniden yaratabilir mi Allah soru. Coğrafya kitaplarına mı bakacaksın? İnternete mi soracağını yaratabilir mi diye. Bir bakalım internette böyle bir şey var mı mı diyeceksin? Bu soruyu soranın ağzını çamur doldurursun. Sorulur mu Allah için böyle bir şey? Zor mu Allah için bu? Deriz. Dinini aziz kılmak zor mu Allah için? Nesi zor Allah'a? Hiç kimse yarın İslam'ın Kainatın tamamını aydınlatan güneş olacağından şüphe etmesin. Sadece bugün Müslümanları şu grup, bu grup, şu güç, bu güç, şöylesi, böylesi, şuna inanan, buna inanan, namazı şöyle kılan, böyle elini şuraya bağlayan, ayağını şuraya bağlayan diye bölerek bunu bir saniyede olsa geciktirenler yarınki lesillerin lanetlerinden korsunlar. Zaten 20 Müslümanın bulunduğu bir yerde, üçünü şu tarafa, üçünü bu tarafa, ikisini de hepten tarafsız bırakıp, 20 kişiyi bile bir araya getirmeye engel olacak sözler söyleyenler, davranışlar yapanlar, şundan duyduk rüyasında bunu görmüş, bundan duyduk gece bununla konuşmuş diye, ümmetin geleceğiyle oynayanlar, o gün utansınlar, nasıl anılacaklar? Güneşin doğmasını geciktiriyorlarsa eğer, biz ümmeti Muhammed'iz. Umut ümmetiyiz. Ebu Bekir olup, radıyallahu anh peygamberimin cesedini de görsem, Allah var ya deyip yoluma devam ederim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlayacaksam, gözyaşlarımı içime akıtırım, küfrün karşısında kendimi mağlup ve perişan göstermem. Ben ümmeti Muhammed'denim çünkü. Üç günlük hesaplarımız yok bizim. Dünya ile sınırlı olmayan bir ümmetiz biz. Cennet ümmetiyiz Allah'ın izniyle. Ben bu büyük müjdeli, muştulu günleri göremezsem ne olur? Ben görmem şart mı? Annesi Muhammed'inin alemlere rahmet olduğunu gördü mü bu dünyada? Şart mı görmek? Hayır. Tam aksine şart olan doğurduğunu Firavun'un sarayına sokmaktır. O zaman Musa oluyor işte. Hiç şart değil. Gülen ümmetim olsun ben 80 kere öleyim. Yarınki çocuklar ezanlı bir toplumun ezanlı hayatını görsünler. Ben toprağın altında, üzerinden tankların ezip geçtiği çamurların altında kalayım. Çünkü ben değil, dinim önemli. Ben yokum, ümmetim var. Benim dinim benden kıymetli. Ben ben dersem dinimden kıymetli olmuş olurum. Niye dinime iman ettim ki o zaman madem ben ondan kıymetliyim. Aslı din olduğu için biz ona iman ettik. Biz dinin peşinden gittik. Din bizim peşimizden gelmedi. Bu ümmetin geleceği kardeşlerim garantidedir Garanti eden Allah'tır çünkü. Hangi garantisi bozuldu Allah'ın ki? Bu garantisi bozulacak. Çok daha müjdelisi inşallah bu güneş doğudan önce batıda doğacak. Daha zevkli olacak. Göklerde meleklerin şenliği daha gür olacak o zaman inşallah. Küfür kendi ocağında sönecek. Bu yarın sabah namazı vaktinde de olabilir. Ek iki asır sonra da olabilir. Dört asır sonra da olabilir. Ne dedik biz? Mülk Allah'ın hesap Allah'ın bana ne? Ben sadece yarın nasıl anılacağım? Allah'a umudu olmamış. Allah'ın dininin mağlup olacağı aklından geçebilmiş bir insan olarak mümin olarak mı anılacağım? Ebu bekir gibi anılacağım mı? Hepimizin endişesi bu olsun. Gerisini Allah'a bırakalım. Yarında da Allah'ındır. Öbür gün de Allah'ındır. Ve Allah dinini üstün getirecektir. Kafirlerin isteyip istememesi, köpeklerin bulutları havlaması kadar değersizdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.